Radyo'da Türk sineması. 25. bölüm. Evet. Geçtiğimiz bölümden bir önceki bölümden Nalan zindanda olan Talat'ın hala kendisini sevdiğini öğrenmiş Ve içi sevinç çığlıklarıyla dolmuştur Talat ise zindandan kurtulup Taci'den intikam almak ve Nalen'e kavuşmak hayaliyle zindandan kaçmanın yollarını aramaktadır Katlarlıklarıyla ünlenen Taci'nin ise hiç kimsenin bilmediği esrarengiz bir dostu vardır Bu devrin en büyük cadısı cadı başkası değildir Ayın Dolunay'ı vurduğu gecelerde bu cadıya giden Taci'yi cadı bacıdan tavsiye ve direktifler alıyordur o gece yine Dolunay vardır ve Taci yine o Esra Rengiz Cadı gitmiştir. Merhaba Cadı Bacı. Hoş geldin Paşezade. Söyle bakalım bugün bana ne gibi haberlerim var cadıbacı? Bacı? Söylerim. Ama söylemem için bana kanım gerek Ulan arkadaş sende cadı mısın vampir misin belli değil Sana kan vere vere damarlarımız çekildi ya Vallahi sana verdiğimiz kanları Kuzulay'a verseydik Kuzulay bir yıllık kanını karşılardı ya Kan lazım kansız bir şey söyleyemem Kan lazım da biliyorsun geçen de kan verelim dedik kestik bile verdik Bu sefer de kanı durduramadık cadı bacı. Az daha kan kaybından ölüyordun ...kan yerine ay, ay, ay. tükürük neyim versem olmaz mı? Olmaz! Olmaz! Evet, her seferinde cadı bacıya ünitelerce kan verdiği için... ...kan kaybından ölme tehlikesi geçiren Taci... ...bunun da çaresini bulmuş ve kestiği bir öküzün kanını... ...kendi kanı diye cadı bacıya vermiştir. İyi, al bakalım kanımı cadı bacı, al! Sen devamlı tereya bakıyorsun. Bu kanın senin kanın olduğuna emin misin? Kanımca bu kan senin değil Paşazade. Vay be, demek ki bizim cadı bu işleri gerçekten iyi biliyor. Meraklanma, ben seni denemek için verdim bu kanı. Al işte, işte bu kan benim kanım. Korkunç, korkunç şeyler görüyorum şezaden o korkun ne görüyorsun talet efendi'yi görüyorum zindandan kaçıyor zengin olup senden intikam <gülüyor> sen kafayı yemişsin bu kadın o zindandan monte cristo kontu bile kaçamaz istersen dene ha ne dersin nöbetçiler çabuk bu kadını alın zindan atın ha <gülüyor> Bahşişle paşı zadım. evet, 25 yıllık baş cadı bacısınızdan Taci hemen bir sihirli ayna bulur ve sihirli aynayla konuşmaya başlar. Ayna ayna, söyle bana benden daha yakışıklı var mı dünyada? Evet var ormanın derinliklerinde yaşayan pamuk prenses. Hay senin pamuk prensesine evetler. Çabuk yakala hepsinden atın bu aynayı Ve çabuk bana sihirli küremi getirin Çabuk Bağır süre Paşa Zade Tacir'in emriyle harekete geçen nöbetçiler Tacir'in istediği sihirli küreyi hemen getirir e, Küre küre söyle bana Benden daha yakışıklı var mı şu dünyada? Siz çok yakışıklısınız Paşa Zade Ama sizden daha yakışıklı Eski Peşiktaş Kınacım var Cemi'yi bazmaaa Sonra oturda mı kaldırın bu asim var Var da var hangi birini söyleyeyim <gülüyor> Vay pis küre. Nöbetçiler çabuk bu küreyi izinden atın Dünya küreselleşiyor diye bu küreler iyice havaya girdi ya Nöbetçiler nöbetçiler çabuk bana yeni bir cadı bulun çabuk Hı, Evet. kalbinde kötülükler taşıyan tacı mutluluğu aynalarda cadılarda ve kürelerde ararken Habire darbe yiyor ama bir türlü hadiselerden ders alıp da... ...çocukların ve dahi gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimini geliştirici... ...ve en önemlisi Türk aile yapısına uygun bir insan olamıyordur. Peki bundan sonra ne olacak? Taciye yeni bir canı acı bulabilecek mi? Halen zindanda olan Talat yani ben zindandan kaçabilecek mi? Hepsi gelecek bölümde. Perişan <gülüyor> efem çekim hataları. Ayna ayna söyle bana benden daha yakışıklı var mı dünyada? Evet var kraliçe, ormanın derinliklerinde yaşayan pamuk prenses. Ayna ayna, söyle bana sapıttın mı oğlum? Ne bu pamuk prenses ha? <gülüyor> <gülüyor> küre küre, söyle bana, benden daha yakışıklı var mı şu dünyada? Siz çok yakışıklısınız paşazade. Ama sizden daha yakışıklı eski Beşiktaşlı Recep var. Cep. Eski Beşiktaşlı Eski Beşiktaşlı Recep. Sabı ya. Eski Beşiktaşlı Recep. <gülüyor> <gülüyor> Be Be Kazak Recep desinler. Yolunun tek arkası övgü komedi programı perişan etmem şimdilik bu kadar Yasar benimler Pekin oynayanlar Talat ve Bacı Kalfa var Pekin Çift Asıkip Paşa Serkan Öztürk Taci Fatih Tıngır Nalan Serpil, Pekin Ah <gülüyor> Dinleyin Dinleyin Cenat.